Günümüzün ilk hadisi şerifiyle inşallah programımıza başlıyoruz Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle rivayet eder Resulullah aleyhissalatü vesselam Hazreti Hasan'ı öptü Akra bin Habiste oradaydı Akra benim on tane evladım var bunlardan hiçbirini öpmüş değilim dedi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine bir baktı ve kim şefkat ve merhamet göstermezse Allah da ona merhametini ihsan etmez buyurdu. Bunu bir daha tekrar ediyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kendisine bir baktı ve kim şefkat ve merhamet göstermezse Allah da ona merhametini ihsan etmez buyurdu. Evet. Değerli dinleyiciler, başka bir yerde de Allah senin kalbinden şefkati merhameti almışsa ben ne yapabilirim ki diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyiciler, bugünkü öykümüzün adı deplasman. Delikanlı saçlarını son defa kontrol edip montunun yakasını kaldırırken, ben dışarıya çıkıyorum diye seslendi. İhtiyarın işlerini halledip döneceğim. Çocuğun ihtiyar dediği kişi, iki haftadır koma halinde yatan dedesinden başkası değildi. Yaşlı adam, 35 yılı aşan müezzinlik vazifesinden emekli olduktan sonra, oğlunu kaybetmiş, bu üzüntüyle de, arka arkaya kalp krizi geçirmişti. Ve bir futbolcu olan torunu şimdi onun mezar yerini almak ve defin işlerini halletmek için üzerine düşen son vazifeyi yerine getirecekti. Delikanlı o hafta içinde yapacakları maçta deplasmana çıkacak olmasa belki de böyle bir işe kalkışmazdı. Fakat dedesini muayene eden doktorlar en fazla üç gün yaşar deyince, evdeki tek genç olarak bu işi halletmek zorunda kalmıştı. Hazırlanan mezar, gerçekten de üç gün sonra sahibini buldu. Ve İmam Efendi, defin işini tamamladığında, kabrin başucunda Kur'an okuyan yaşlı bir adama dönerek, komadan çıkıp iyileşmen bizi sevindirdi hacı amca dedi. Ama torununun ani ölümüne çok üzüldük, Artık onu fatihasız bırakmazsın değil mi? Kıymetli dinleyiciler aslında ölüm hiç kimseye bir diğer kimseden uzak veya bir diğer kimseden yakın değil. Ölüm yaşlı olsun, genç olsun, sağlıklı olsun, hasta olsun, küçük olsun, büyük olsun, herkese aynı mesafede yakınlıkta ve ölüm bizler için Hani lezzetleri acılaştıran ölümü çok zikrediniz diyor ya, Ölüm daima hatırlamamız gereken, Daima bizim muhasebe yapmamıza vesile olan, Belki dünyevi hırsları, emelleri, Dünya sevgisini, En büyük ilacı ölümü düşünmek, Yani rabı i Mevdi. Kimin kimden önce öleceğini, kimin kimden sonra kalacağını Allah bilir. Bunun için çok duymuşsunuzdur. Bazen oluyor. Mesela evin reisi beyi hasta oluyor. Yatalak halde herkes onun ölümünü beklerken bir de bakıyorsunuz ki o yaşlı adama bakan evin hanımı adamdan önce vefat ediyor. Aslında bizlerin ölümü bahsedip Herkes mutlaka ölecek kullu nefsin zayikatül meft hakikatini. Her nefis muhakkak ölümü tadacaktır hakikatini ifade etmemize rağmen o ölümü ve ölümün bir gün bize de gelip çatacağını maalesef tam ve layıkı veçile düşünmüyoruz. Ve insanlar ölümü kendisinden çok uzak görüyorlar. Bazen Yarım saat önce görüştüğünüz birisini, Yarım saat sonra ölüm haberini duyabiliyorsunuz. İşte ölüm aslında bir yolculuğun, Bir başka kapısı. Hani Üstad Hazretleri insan bir yolcudur. Sebavetten gençliğe, Gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, Kabirden haşre, Haşirden ebede, bir devam eden bir yolun yolcusudur insanların hepsi. İşte bu yolculukta bizler aslında her an yola çıkmaya hazır hale gelip hazırlığımızı tastamam yapmak iktiza ederken akıl bunu gerektirirken ne yazık ki kendi nefsimde diyeyim kimse ölümü düşünmek veya ölümün kendisine geleceğini de bilmek istemiyor. Uzun emellerimiz var, sonsuz hırslarımız var, her şeye sahip olma duygu düşüncemiz var. Yıllar önce bir iş adamının tüccarın yanına gitmiştim. Telefonun biri çalıyor, biri konuyor, biri çalıyor, biri konuyor, biri çalıyor, biri konuyor. Şöyle bir baktım, bir çay içinceye kadar beş dakika. Muhabbet edemedik Sohbet edemedik Yarım saat böyle geçti Sonrasında biz müsaade istedik çünkü Adamcağız Bizimle ilgilenemeyince de rahatsız oluyor Biz müsaade isteyelim Abi deyince Ya hocam işte görüyorsun halimizi falan. Ya abi dedim Yani şuraya bir iki üç adam tutsanız Kendinize bir zaman ayırsanız Ne bileyim şu iş günü içerisinde Bir camiye cemaate vakit namazlarında şöyle bir tesbihat yapsanız sonrasında ne bileyim bir kitap okusanız yani bu dünya değer mi bu kadar böyle koşuşturmaya deyince ne yapalım hocam dedi çocuklar var kızlar var oğlanlar var torunlar var onlara gelecek hazırlamak zorundayım torunlar dedi belki daha bir iki yaşında belki daha kundakta sonrasında şöyle bir baktım tabi Kimsenin malı mülkü bizi ilgilendirmez ama Malı mülkü yedi ceddine Yetecek O adamın malı Ona yarın Çalışmasa Acından ölecek halde Dünyaya sarılma duygusunu Veriyor maalesef Ama işte o ölüm gelip Çattığında geri dönüşü olmayan bir yola da Herkes gibi o da başlayacak Bu noktadan Belki de hiçbir zaman zamanını şaşırmayan, isabetinde hata etmeyen ve geldiğinde bir daha da bir daha da ikincisi olmayan bir ecel hepimizi bekliyor değerli dinleyiciler. Bazen ben yadırgıyorum gazetelerde veya televizyonlarda haberlerde. İşte efendim Azrail'e ikinci defa çalım attı. Şu lafın çirkinliğine bakın. Yahu Azrail'e çalım atabilseydi eğer insanlık Firavun kendi döneminde Kendi kendini Tanrı ilan etmiş O atıverirdi Nemrut, Karun Nice devlet başkanları atarlardı çalımı Ama o kendi adına gelmiyor ki Allah'ın adıyla geldiğinden dolayı Ona dünyada değil çalım atmak bir saniyesini geciktirmek mümkün değil. Hani... Daha önceki programlarımda hatırlarsınız. Gelir bir bir... Gider bir bir... Kalır bir... Gelen gider... Giden gelmez bu bir sır. Evet. Evet değerli dinleyiciler. Yine suyun ötesinden... Bir sohbeti huzurlarınıza getirmek istiyorum. Bir soru var. Her ne kadar kalbin zümrüt tepelerinden bir bölüm okuyacak idim ama sizlere fakat burada üstadımızın üstadın talebelerinden Zübeyir Gündüzalp abiyle ilgili bir husus olunca hem onun şad edelim onu yad edelim hem de alacağımız dersler noktasında şu günümüzün fertlerinin çok önemli mesajları ihtiva ettiği bu suyun ötesinden bir sohbeti sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dinleyiciler. Soruda deniliyor ki merhum Zübeyir Gündüzalp hakkında gayret-i diniye sahibiydi. Hayatında Laubalili'ye hiç yer vermemişti buyuruyorsunuz. Bu hususu da şerh sadedinde Zübeyir Abiyi anlatır mısınız? Tabi şimdi bizler Şu zamanda yaşayan bizler Biraz hazırda bulduk her şeyi Risale-i Nur okumak mı istiyorsunuz? Hemen gidiyorsunuz bir kitapçıya Alıyorsunuz eğer paranız varsa Götürüyor evinizde okuyorsunuz Bir sıkıntı yok Veya internetiniz varsa giriyorsunuz Risale-i Nurlarla ilgili sitelere Oradan Herhangi bir ücret vermeden nurları okuyorsunuz herhangi bir sıkıntı yok. Ama çok kıymetli dinleyiciler öyle bir dönem geçirdik ki Allah demenin yasak olduğu, Arapça ezan okumanın yasak olduğu zannediyorum 18 sene yanılmıyorsam Türkçe ezanların Allah uludur, Allah büyüktür. Tanrı'ndan başka ilah yoktur diye ezanların okutulduğu bir dönemde elifba cüzlerinin adeta uyuşturucu bulundurmak gibi ondan daha da tehlike olduğu bir dönemde üstad ve talebeleri belki de bir daha tekrarı olamayacak bir fedakarlıkla nurların okunması yazılması O dönemde matbaa yoktu. Teksir makinesi sonradan çıkmıştı. O şekilde insanlığı iman nurlarıyla, Kur'an'ın nurlarıyla buluşturma adına gecelerini gündüzlerine katıp hatta bir yerde nerede bir Risale-i Nur talebesi varsa o ev gece gündüz gözetim altındaydı. Bunun için ki hani şu Antep'te Evlerin o yorganların Yastıkların koyduğu yere yüklük derler Nurlar o yüklüklerde Mum ışığı altında yazılıyordu Düşünebiliyor musunuz değerli dinleyiciler Ve teksir makinası yeni çıkmıştı Bir evde Teksir makinası o yüklükte çalıştırılırken O arada teksir makinasının Kolunu çeviren O Nurlu insan Şu anda ismini hatırlayamadım bir an gecenin yarısında biraz uyku, biraz yorgunluk, böyle hafif böyle bir dalı verme gibi veya yakaza alemine girme gibi bir hale girince birdenbire bir ışığın parladığı ve içeriye bir iki zatın girdiği ve o zatlardan birisinin gelip o teksir makinasının kolunu çeviren şahsın, Nur talebesinin sırtını sıvazlayıp Devam edin arkanızda biz varız Ben Ömer'im Hulefayi Raşid'inden Hazreti Ömer'im dediği Ve o hadiseden sonra sabaha kadar O abimizin Teksir koluyla nurları Teksir ettiğini Duyduk dinledik değerli dinleyiciler O dönem öyle bir dönemdi Ve Yine bir defasında Üstadın nurları bastırmak için para bulamayışı ne yapalım ne edelim derken üstadın talebelerinden birisi geliyor köyüne. Hani hazat mezat derler ya. O köyünde bir evi vardır. Bütün köylüyü topluyor. Evini oracıkta satı veriyor. Eline 50 lira mı geçiyor bilemiyorum. Onu getiriyor üstadın eline sevine sevine bir tek eve olan düşünebiliyor musunuz? Sevini sevine getiriyor o parayı üstadımıza veriyor ki Risale-i Nur'lar çoğaltılsın ve dağıtılsın diye. Şimdi enteresandır. Bir eve olan bir şahsın evini satıp da getirip vermesi yeter ki nurlar daha fazla insanlara ulaşsın diye. Biz şu anda ne nurları alıp evimize getirme ne de ona para verme gibi Böyle bir lüksümüzün olmadığını görüyoruz Günümüzün insanlarında İşte nasıl ki Allah Resulü döneminde Sahabe çok önemliydi Sahabe olmak da çok önemliydi Üstad döneminde de Üstada talebe olmak çok önemliydi Çünkü ona talebe olmanın Hemen yanı başında Hapsi boylamak vardı Sorgusuz sualsiz Mahkemeye çıkış süresine kadar altı ay, sekiz ay hapiste kalmak vardı. Belki bir sene kalmak vardı. Üstad Hazretler'in hayatına bakın. Mahkemenin suç olarak gördüğü, suç kararı verdiği hiçbir davası yoktur. Hepsinden beraat etmiştir. Hatta nurların arka tarafına veya ön tarafına bakarsanız, orada Eskişehir Mahkemesi'nden, şuradan buradan hepsinden beraat kararları Tarihlerle yazılıdır. Ama hiçbir suçu bulunamayan, Tespit edilemeyen, Hiçbir hadisede, olayda, Suç unsuru bulunmayan Üstad, 28 sene, Şu memleketin hapishanelerinde, Mahkemelerinde, Sürgünlerinde, Bir hayat yaşamıştır. Evet, işte, Bu merhum Zübeyir Gündüzalp ile ilgili, sorulan bir soru soruyu tekrar ediyorum. Gayret dinine sahibi idi. Hayatında laubaliğe hiç yer vermemişti. Buyuruyorsunuz. Bu hususu da şerh sadedinde Zübeyir abi'ye anlatır mısınız? Cevaben büyüğümüz şöyle bir cevap veriyor. Büyük doğumların ve iz bırakan hareketlerin temelinde Asr-ı Saadet'in iz düşümü denebilecek bir hayat tarzı vardır. Her dönemde insanlığa yeni ufuklar gösterenler, doya doya sıcak bir çorba yudumlayamayan, sırtlarına geçirecek bir palto bulamayan ve dünya nimetlerinden Kam alma peşine katiyen takılmayan kimseler olmuşlardır. Fakat onlar öyle beklentisiz, ...ve o denli fedakârâne yaşamışlardır ki, maddi fakirliklerine rağmen, mana aleminin sultanları haline gelmiş, ...ve bütün mü'min gönülleri kendilerine taht yapmışlardır. Bediüzzaman hasetlerinin ilk talebeleri de, ...o kıvamda insanlardır. Onlardan birini ilk dinlediği manı hiç unutamam diyor büyüğümüz, o günlerde İsparta'da ikamet eden Üstad Hazretleri, doğuya bir talebesini göndermişti. O zat, halkın içinde bazı hakikatleri anlatırken, dizlerindeki yamaları göstermemek için, sırtındaki eski pardüsünün etekleriyle onları kapatmaya çalışıyordu. Anlattığı hakikatler de çok cazip gelmekle beraber, asıl onun kendi hali, sadeliği, samimiyeti, ve bir sahabe hayatı yaşanması bana çok tesir etmişti. Onu görünce aradığım insanları şimdi buldum demekten kendimi alamamıştım. Zaten ondan sonra etrafa saçılan ışıktan tohumlar, o tohumlar üzerine bina edilen büyük kompleksler ve dünyanın yedi bucağında açılan okullar hep bu ilklerin tesiriyle hasıl olan samimiyet zemininde ve onların izinden giden insanların gayretleriyle gün yüzüne çıktı. İşte sonraki nesiller için birer yağdı cemil olan bu kahramanlardan biri de Zübeyir Gündüz Alp idi. Zübeyir ağabeyi tanımayı kendi adıma şeref kabul ederim diyor büyüğümüz. Ondan gerektiği gibi istifade edememeyi de bahtsızlık sayarım. Fakat onu çok iyi tanıdığımı söyleyemem. Çünkü bazen onun çağırması bazen de kendi ziyaret isteğim neticesinde yanına gidip gelsem ve defalarca görüşmüş olsam da bir insanın sadece ziyaretlerle tam tanınabileceğini zannetmiyorum. Bir insanla aynı evde yatıp kalkmıyorsanız, aynı mutfağı ve banyoyu kullanmıyorsanız ve onun 24 saatine nigahban değilseniz onu tanıyorum diyemezsiniz. O iddianız yalan olur. Bir insanı annesi ve babası biraz tanır. Kendini talebe yetiştirmeye adayan, onları her an kontrol eden, yatıp kalktıkları ve ders müzakere ettikleri yerlerde bile öğrencilerini takipten geri durmayan, onların arkadaşlarıyla münasebetlerini dahi bilen ve her an üzerlerine titreyen bir terbiyeci de talebelerini kısmen tanıyabilir. Fakat sıradan arkadaşların birbirlerini gerçekten tanımaları çok zordur. Bir insanın namaz kılışına ve namazda huşu ifade eden bazı sesler çıkarışına hüküm bina ederek onun hakkında olumlu kanaat veya nedenlere Hazreti Ömer Efendimiz alışveriş ve ticaret hayatına da baktınız mı diye sormuş ve bir insanı gerçekten tanımak, onunla bir müddet birlikte bulunmak, alışveriş yapmak ve yolculuk etmek gerektiğini söylemiştir. Bu çok önemli bir husus değerli dinleyiciler. Günümüzde çenesinde sakalı olan bazı cemaatlerin içinde, önünde, kenarında, köşesinde bulunan artık ismi bazı gruplarla özdeşleşmiş olan insanları görürsünüz. Bir yüzlerine baktığınız zaman Allahım ya Rabbi melike zannedersiniz. Ama bir de Ticari hayatlarına baktığınız zaman aman ya Rabbi. Yahu bu mu Allah'a inanan, bu mu öldükten sonra dirilmeye inanan, bu mu Efendimiz'e ümmet olan, bu mu Kur'an okuyan insan dersiniz. İşçisine bakarsınız aman ya Rabbi. İşçinin hakkını vermemekte. Nasıl bunun maaşını geç veririm, düşük veririm, nasıl keserim, nasıl bunu az ücretle çalıştırırım. Nasıl ödeyeceğim ödemeleri biraz geç yaparım, nasıl şunu ederim, nasıl bunu ederim, şeytanın bile düşünmeyeceği şekiller adamın maalesef hayatında yer etmekte. Şimdi çok kıymetli dinleyiciler, şunu bir daha ifade ediyorum. Kul hakkı Allah indinde sadece kulların helalleşmesiyle ortadan kalkacak bir halktır, haktır ''Sen bir kulun hakkını yiyeceksin, sen bir kula hakkı olan o ödemeyi yapmayacaksın veya o kulun hakkını vermeyeceksin, sonrasında da elli tane cami bilmem ne kadar da şunu bunu yapacaksın.'' Orada koskoca bir soru işareti gelir insanın aklına ve adama derler ki öbür tarafta sen samimi bir Müslüman mısın? O zaman sen kul hakkını niye yiyorsun? Cami yaptırdın, şunu bunu ettin. Şu zekatı, bu zekatı dağıttın. Hayır hasenatı yaptın ama öte tarafta da o kulun hakkını yedin. Ve anlatıldığı gibi eğer okulla helalleşmek için Varsa senin sevabından okula Senin sevabın yoksa da Okulun günahından sana verecekler O zaman Senin yapmış olduğun hayır hasenatlar Şunlar bunlar Camiler Ve bunların sevapları Sende kalacak mı zannediyorsun Hani Amerika Şu anda Irak'ta insanları katlediyor İsrail Filistin'deki Müslümanları katlediyor. Zaten bunlar meydanda. Buna bir şey diyen yok. Diyen yok derken zaten yapıları bunu gerektiriyor onların. Zalimden herhalde merhamet beklenmez. Ama bir mümin bir Müslüman kendine yakışanı yapmalı değerli dinleyiciler. Sen ne o insanların hakkını ye ne de bu tarafta cami yaptır kardeşim. Ne de bu tarafta şunu bunu ver talebe yetiştirsen önce kul hakkına riayet et. Yok ki öyle bir şey yazmıyor ki hadis-i şeriflerde. Şunun bunun hakkını yiyeceksin. Devletin milletin insanların hakkından çalıp çırpacaksın. Alabereyle dalavereyle dümenini çevireceksin. Ötede de gideceksin cami yaptıracaksın. Veya işte şuraya buraya yardım edeceksin. Veya meydanlarda zekat dağıtacaksın yok öyle bir şey. Kur'an'da ve Efendimiz'in hayatında böyle bir hadise görmüyoruz biz. Öte tarafta da bunun sana neler kazandıracağını da çok aklım ermiyor benim. Evet. Bir insanın hal ve hareketlerine çok dikkat etmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü başkası bir şey yaptığı zaman bir problem yok ama Bizlerden birisi bir yanlış yaptığı zaman bak falanca, bak falan hacı, bak falan hoca, bak falan cemaatten, bak falan gruptan, bak falan dernekten deniyor. Kim olursak olalım eğer o cemaatta, o grupta, o dernekte, o tarikatta bulunan bir fert diğerlerinin halisane yürüttüğü hizmetlere leke getirmeye zannediyorum kimsenin hakkı olmasa gerek çok kıymetli dinleyiciler evet Hazreti Ömer Efendimiz alışveriş ve ticaret hayatına da baktınız mı diye sormuş ve bir insanı gerçekten tanımak için onunla bir müddet birlikte bulunmak alışveriş yapmak ve yolculuk etmek gerektiğini söylemiştir evet insanda psikozların kuyruklarını dikip dolaştığı anlar vardır o anlardaki tavır ve davranışlar bir insanın karakterini açığa vurma bakımından çok önemlidir. Mesela tanıdığınızı zannettiğiniz insanla üzerinize cürümler yağdırıldığı, suç üstüne suç isnadında bulunulduğu bir bela ve musibet atmosferini paylaştınız mı? Onunla beraber mahkeme salonlarına ve hapse girdiniz mi? Keder, tasa ve sevinç gibi iyi kötü her hale ait bazı ortaklıklarınız oldu mu? Eğer bu sorulara evet cevabı veremiyorsanız o insanı tanıdığınızı iddia etmeniz doğru olmayabilir. Dolayısıyla ben de Zübeyir ağabeyi tam tanıdığımı söyleyemem. Bu açıdan onu yakından tanıyan insanlara sormak, onların hatıralarını dinlemek gerektiğini düşünüyor ve ifadelerimin o büyük insanı anlamaktan ve anlatmaktan çok uzak olduğunu itiraf etmekle beraber bir vefa duygusuyla bazı hususlara değinmek istiyorum. Zübeyir ağabeyde gördüğüm en dikkat çekici özellik, ondaki gayret-i diniye idi. Bildiğiniz üzere, gayret-i diniye, din uğrunda çalışıp çabalama, dinin şeref ve itibarının korunması mevzuunda hassas davranma manasına geldiği gibi yasaklara karşı duyarlı olma ve fuhşiyattan münkarattan uzak durmaya da ihtiva eder. Şimdi burada kısa bir hususu belirtmek istiyorum değerli dinleyiciler. Belki biraz zamanımızı aşacağız ama Zübeyir abi için de zaman aşmaya değer. Biraz günümüzün da böyle İslam'ın yayılması, İslam'a hizmet, bu şekilde gayret etmek sadece hacılara, hocalara müftilere imamlara, müezzinlere düşen veya vakıf görevlerine düşen bir vazife gibi görülüyor. Ben şunu ifade ediyorum. Bir futbol stadında bir seyirciler vardır, bir hakemler vardır, bir de futbolcular vardır. Eğer mesele din mübini İslam'a ve Kur'an'a hizmet ise La ilahe illallah muhammed Rasulullah Resulullah diyen bütün insanlar o sahanın oyuncularıdır. Bu noktadan kimse kendini bu vazifede başkasından geri göremez. Kimse de kendini bu vazifeden ileri göremez. Herkes Allah'ın kulu Hazreti Muhammed Mustafa'nın ümmeti olarak vazifede eşittirler. Aynı sorumluluğa haizdirler. Aynı sorumluluğu taşıyorlardır. Onun için birileri koştursun, etsin, yapsın. Eh biz de lütfen böyle nezaketen eh vaktimiz olursa çoluk çocuğumuzdan, eşimizden, işimizden, evimizden, barkımızdan, zevkimizden, sefamızdan, yazlık evimizden, kışlık evimizden, tatilimizden falanımızdan filanımızdan ayırt ettiğimiz zaman olursa, artan zaman olursa eh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 Münkerattan uzak durmayı da ihtiva eder. Gayret-i diniye Allah'ın sevip hoş gördüğü şeyleri fevkalade bir iştiyakla yerine getirip hoşlanmadığı hususlara karşı da olabildiğince kararlı davranmak ve Allah sevgisiyle dolu olup onu her, onun herkes tarafından sevilmesi ve sevilmesi için çalışıp çabalamak demektir. Zübeyr ağabey de evvelan ve bizzat İslam'a ve Kur'an'a Sonra Bediüzzaman ve Risale-i Nur'a tahsisi nazar etmiş, kalp ve ruh ufkuna yönelmiş, ahlaka ı hayal, hayatı haline getirmiştir. Ahlaka ı Hasene'yi hayat haline getirmiştir. Nazarları İslam'a, Kur'an'a, Peygamber Efendimiz'e, Bediüzzaman'a ve Nur'lara çevirme hususunda kıskançlık ölçüsünde bir duyarlılık gösterirdi yanında başka şeylerin konuşulmasından hoşlanmaz, sürekli mesleğin esaslarından bahisler açardı. Üstad hazretlerinden ve nurlardan bahsederken kendinden geçiyormuş gibi olurdu. En yakın arkadaşları bile onun üstada bağlılığını fazla bulabilirlerdi. Öyle ki mesela siz üstad hazretleri o kadar hislendi ki mendilini elinden hiç bırakmadı sürekli burnunu sildi deseydiniz eğer Zübeyir ağabey bu ifadenizde burnu akıyordu manasına zerre kadar bir tahfif sezmişse ağzınıza bir yumruk indirmediği kalırdı. O kadar ciddi ve yürekten bir bağlılığı vardı üstada karşı. Nurlara bağlılığından mı üstadın zatına yürüyordu yoksa onu ona sadakatinden dolayı mı nurlara koşuyordu bilemeyeceğim. Fakat Bekir Berk abinin onun hakkında, Üstadın yaveri azamı derdi. Zübeyir ağabeyin güldüğünü hiç görmedim. Abus çehreli değildi. Tebessüm ettiğine de şahit oldum fakat, Tam bir ciddiyet ve vakar abidesiydi. O ihsan ve itkan ufkunun kahramanı, Azim, sebat, gayret ve teslimiyet timsali bir dava adamıydı. Haddi zatında, Ciddiyetsiz ve laubali bir kimsenin dava adamı olması da mümkün değildir. Bir insan iç dünyasında kalp ve vicdanında ciddiliğe ulaşamamışsa o sadece yıldız görünme sevdasında bir ateş böceğidir. Bir serçe uzun müddet tavus kuşu olarak arz endam edemez. İnsan şuurun ve zihin altının çocuğudur ve onlardan kaçıp kurtulamaz. İçte ihsan olmalıdır ki dışta itkan olsun İnsanın iç dünyası ciddi olmalıdır ki Bu onun dış dünyasına da aksetsin Evet onun gülmesinde bile bir ciddiyet nümayandı Ciddi ve vakur haline rağmen hep inşirah vericiydi Zübeyr ağabey çoğu zaman hastaydı Pek çok rahatsızlıkları vardı Rahatsızlıklarından dolayı da konuşması zor anlaşılırdı Sürekli ilaç kullanır, bir sürü hap alırdı, bana bir veya iki defa özel odasında bulunan bir çuval ilacını göstermişti. Daracık bir odası vardı, odada sergi yok denecek kadar azdı. Sadece bir bölüm seccade ile kapanmıştı. Bir tarafta da yatakçık gibi küçük ve basit bir kanepe vardı. Bir köşe perdeliydi, o perdenin arkasına birleyen ve bir maşraba gibi bazı şeyler sıkıştırmıştı. İhtimal abdest ve guslünü de orada alıyordu. Her şeyi o odacığın içindeydi. İmkanların kendisine tebessüm ettiği dönemde bile o sabiku ne evvelun gibi gayet sade, samimi ve Allah'la irtibatını zedelememe mevzunda tavizsiz yaşıyordu. Son günlerinde bile ceketinin sökülmüş kolundaki ipliklerden tutup hafifçe çekseydiniz, ihtimal ceketinin bir yere kadar yırtıldığını görürdünüz. Pantolonunun paçaları da ceketinin kollarına denkti. O kadar müstahani yaşıyordu. Belki de odasında ilaçtan başka sermayesi yoktu. Yani para değeri olan bir şey varsa o da ilaçlarıydı. Bir de üstadımızın üzerinde namaz kıldığı bir seccade vardı ki onun için çok mu çok kıymetliydi. Zübeyir ağabey kendisini görenlerde Hemen inanmış bir insanı görmüş olma hissi uyarırdı. İddiası yoktu, şakası yoktu, latifesi yoktu ama Muhataplarını mutlaka inandırır ve ikna ederdi. Söz ve tavırlarıyla rahatsız edici de değildi. Şahsen bana söylediği şeylerden hiçbirine karşı içimde hiçbir tepki hissetmedim. Oysa ki biraz Arapça hecelemeye başlayan, Bir yabancı dil öğrenen, hemen herkesin yaptığı kadar ben de bencillik ve gurur emareleri sergileyebilirdim. Kendime göre temel düşüncelerim ve kriterlerim de vardı fakat o bunların hepsini elinin tersiyle itti, yerlerine doğrularını koydu ve ben onun hiçbir sözüne itiraz etme ihtiyacı duymadım. Yanlış bulduğu her söz ve tavrım karşısında gayet ciddi bir baba bir üstad gibi beni dizinin dibine oturtup kendi usulünce konuştu Anlattı ve benim içimden Ona karşı hiçbir itiraz sesi yükselmedi Bu bana ait Bir fazilet değildi Onun üslup bilmesine Ve samimiyetine ait bir şeydi Belki onun Hazreti Üstad'a Ve nurlara çok bağlı olduğuna inanmam da bu kabulümde Tesirli olmuştu Onun afyon müdafaasını Ne zaman okusam Gözyaşlarımı tutamam Her okuyuşumda Samimi yürekten ve söylediği her kelimeyi mürekkep yerine kanıyla yazmaya hazır haliyle Zübeyir ağabey gelir gözlerimin önüne diyor büyüğümüz. İman onun gönlünde öyle bir kora dönüşmüştü ki hapishaneleri lüks otel köşelerine tercih ediyor ve şöyle diyordu. Biz iman ve İslamiyet hizmeti uğrunda zalimlerin zulmüne maruz kaldığımız vakit. Hapishane köşelerinde veya dar ağaçlarında ölmeyi istirahat döşeğindeki ölüme tercih ederiz. Görünüşü hürriyet, hakikati istidadı mutlak olan bir esaret içinde yaşamaktansa, hizmet-i Kur'aniyemizden dolayı zulmen atıldığımız hapishanede şehit olmayı büyük bir lütfu ilahi biliriz. Evet o çok yürekten bağlanmıştı ilahi kelimetullah'a ve insanlığın kurtuluşunu. Onda da görüyordu. Öyle bir dava adamıydı ki, Teessür ve ızdırap karşısında, Kalpten bir parça kopacaksa, Bir genç, Dinsiz olmuş haberi karşısında, O kalbin atom zerratı ad edince, Paramparça olması lazım gelir diyor, Ve idam sehpalarında, Noktalanabilecek bir yolda yürürken bile, Hakikata haykırmaktan geri durmuyordu. 20 seneden beri, Milyonlarla insana, Din, iman, İslamiyet, fazilet dersi veren ve onları dinsizlikten muhafaza eden Kur'an tefsiri Risale-i Nur uğrunda idam edileceksem sehpaya Allah Allah ya Resulallah sadalarıyla koşarak gideceğim demek ancak Zübeyir Gündüzalp gibi sadıklara has bir cesaret ve samimiyet ifadesiydi. Allah rahmet eylesin. Urfalı Abdurrahman ağabeyin vakfettiği bir ev vardı. Basit, dar ve rutubetli bir evdi. Kış günleri sobayla ısıtmaya çalışırlardı. Zübeyir ağabeyin o evin orta katında kaldığı zamanlarda olmuştu. Alt kattaki küçük salonda da dersler yapılırdı. Ders esnasında o odasından çıkıp gelir, daha kapıdan içeri girer girmez kendisine yer gösterilmesini hiç beklemeden varlığını belli etmek istemezcesine boş bulduğu bir yere diz çöküp oturur ve mezamir dinliyor gibi okunan risale dinlerdi. Zübeyir Abey dualarında ısrarlı davranır, üstadından gördüğü üzere dua ederken ellerini kucağına düşürmez ve kollarını ciddiyet içinde kaldırırdı. kanaat acizanemce dua ederken o şekilde yapmak esastır. Dua Cenab-ı Hak'tan bazı ekstra şeyler istemek manasına gelir. Böyle bir isteğin de kendine göre bir keyfiyeti olmalıdır ki, o keyfiyet ilhahtır, yani ısrarlı davranmak ve o işin üzerine düşmektir. Deprem sonrasında ya da tsunami akabinde yapılan yardımların muhtaçlara dağıtılması sahnelerini izlemişsinizdir. Bir ekmek alabilmek için kollarını olabildiğince açan, dağıtım yapan görevlilere var güçleriyle ellerini uzatan ve sonunda istediğini alan insanlara şahit olmuşsunuzdur. Tabi bir köşeye oturan ve elini kucağına düşürüp bekleyen kimselerin hiçbir şey elde edemediklerini de görmüşsünüzdür. Bizim Cenab-ı Allah'tan istediğimiz şeyler, o dağıtılan yardımlardan daha önemsiz olmadığı gibi kendi halimizde o muhtaçların durumundan daha iyi değildir. Öyleyse bize düşen de Riya, süm'a ve taşkınlıklara girmeden kollarımızı peygamber efendimizin yaptığı ve seleflerimizin de tatbik ettiği gibi ciddiyet içerisinde yukarıya kaldırmak ve dualarımızda ısrarcı olmaktır. Zübeyir Abi nasıl yaşadıysa öyle de Allah'a yürüdü. Cenab-ı Hak çoklarına nasip ettiği gibi bana da onun ahirete teşhiğine katılım imkanını lütfeyledi diyor büyüğümüz. Fatih camiinde cenaze namazı kılındıktan sonra o omuzlar üzerinde son yolculuğunu yaparken hafif hafif yağmur çiselemeye başladı. Tam ağaçların altında yürümeye başlamıştık ki birdenbire nereden çıktığını bilemediğim güvercine benzeyen bir sürü kuşun kanat seslerini duydum. Kuş sürüsünün çok geniş bir alanı kapladıktan sonra pırr edip onun tabutunun üzerinden, Fezanın açıklarına doğru uçu verdiğini gördüm. Başkalarına siz de gördünüz mü diye sormadım. Çünkü ehli imanın vefatına semanın ağladığı ve onları uğurlamak için ruhanilerin adeta yarış yaptığı hakikatin Zübeyr için de gerçekleştiğine inancım tamdı. O secde iziyle nakş olmuş samimi bir sima ve dirahşan bir çehreydi. Simahum fi vucuhihim min eseri sujud hakikatının canlı ve insanlara tesir edebilecek bir örneğiydi. Zübeyir ağabeyi yad ederken Abdurrahman bin Avf'ın sözlerini hatırladım. O büyük sahabe vefatından az önce kendisine ikram edilen bir parça et ve bir dilim ekmeğe uzanırken ağlar ve şöyle der. Peygamber Efendimiz ahirete göçtü de ne kendisi ne de ailesi, ''Arpa ekmeğiyle bile hiç doymadı. Hamza şehadet çerbeti içti. Onun için bir kefen bile bulunamadı. Musab bin Ümeyr şehit oldu. Onu da kefenleyecek bir şey bulamadık. Oysa onların hepsi bizden daha hayırlıydı. Biz ise dünyadan alacağımızı aldık. Sıkıntılarla imtihan olduk sabrettik. Ama rahatlık ve mal mülkle imtihan edilince şükredip kazandık mı bilemeyeceğim.'' diyor. Evet onlar mana aleminin birer sultanıydılar ama dünya onları tanıyamadı. Onların mahfiyet, tevazu ve hacaletle mühürlenen tabiatları başkalarını aldattı. İnsanlardan bazıları gururlarına, kimileri hasetlerine ve bir kısmı da bencilliklerine yenildiler. Ve ne Hulusi Efendi'yi, ne Tahiri mutluluğu, ne Sadullah nutkuyu ...ne de Mehmet Feyzi'yi tanıyabildiler. Oysa onlar, bir dirilişin ilk mimarları... ...ve Hazreti Mimar-ı Azam'ın vefalı temsilcileriydiler. Hasan Feyzi'ye, Hafız Ali'ye, Hoca Sabri'ye ve Hüsrev Efendi'ye... ...sonraki nesillerin de ihtiyacı vardı. Dünya, Ahmet Feyzi'yi, Atıf Efendi'yi ve Asım Bey'i mutlaka bilmeliydi. Bir ışık kaynağının halesini teşkil eden... Her biri ayrı birer derinlik adamı olan ve bazıları itibariyle hala dipdiri ve olabildiğine canlı nur risalelerini dünyanın yetmiş diline çevirerek herkese ulaştırmak için çalışan baş yüce insanlar herkes tarafından kabul edilmeliydi. Fakat maalesef Alperen yürekli ve uhrevi derinlikli Zübeyir Gündüzalp misali vefa abidelerini insanlık gerektiği gibi tanıyamadı. Onlar çok gerilerde durdular, çok küçük göründüler, hep mahviyet içinde oldular. El alem de yalnızca o görünüşe ve o duruşa baktı. Onları sadece zahire göre değerlendirdi. Onların her birisi ihtimal bir kutbiyeti, bir gavsiyeti temsil ediyorlardı ama nadanlar bunu anlayamadılar. Zaten sohbeti nadanla telezüz edenlerin onları anlamaları da beklenmemizdi ki. Anlamadılar, anlamadılar ve kendilerine yazık ettiler. Anlamadılar ve kendilerine yazık ettiler. Bilmem ki biz onları gerekli ölçüde anlamaya muvaffak olabildik mi demiş. Cenab-ı Hak, Zübeyir abi'nin şuuruyla bizleri şuurlandırsın. Cenab-ı Hak, Zübeyir abi gibi diğer üstadımızın talebeleri kendisine nasıl talebe olduysa. Nurlara nasıl talebe olduysa Bizleri de aynı duygu Aynı düşünceyle Nurlara ve Üstadımıza talebe eylesin Cenab-ı Hak şefaatlerine Mazhar eylesin Bilmem ama Sizleri de bilemiyorum Kendi adıma diyorum Onlarla beraber haş olmak Nefsim için şahsım için çok uzak Olsa bile Onların fedakarlığı Feragatı Davalarındaki samimiyeti hürmetine Diliyor, dileniyoruz. Ey rahmeti her şeye yeten, her şeyi kuşatan Rabbimiz. Bizler şu dünya hayatımızda onları yad ettik, onları andık. Onları anarken gözlerimizden yaş taneleri döküldü. Ey her şeye sahip, her şeye malik Allah'ımız. Öte tarafta da onların bizi tanıması, onları bizi anması, onların bizi sahip çıkması adına... Rahmetini, merhametini bizlerden esirgeme diyoruz ve sizleri bir ilahi veya ezgiyle baş başa bırakıyor. Sohbetimizin ikinci bölümünde aile il tekrar sizlerle beraber olacağımızı ifade ediyoruz kıymetli dinleyiciler. Söyle dinleyiciler Geldik aile ilmi hali Bölümümüze Fakat bugün değişik bir program yapacağız sizlerle İsterseniz şöyle bir şey yapın Elinize bir kağıt kalem alın Çünkü Soruda diyor ki Başarılı ve becerikli bir ev hanımı mısınız? Hanımlara 13 soru var ben şimdi bu 13 soruyu sizlere soracağım. Sizler de kağıda evet veya hayır yazın. Dinleyen beyefendiler varsa hanımlarının kendilerine davranışına göre hanımlara bir puan versinler. Ve dolayısıyla hanımlarımız becerikli ve başarılı bir ev hanımı mı yoksa değil mi ne olması lazım şöyle kendi kendimizi bir check-up'tan geçirelim tabi bu soruları sorarken ifade ederken belki hanımlar şöyle bir şey diyebilirler ya şu beylere gel beylere filan diyebilirler beyleri de başarılı ve becerikli bir beyefendi misiniz, baba mısınız aile reisi misiniz sorusunu da yarın onlara bir anket yapıp onları imtihan edeceğiz tabi kendi kendimi de hanımefendiler kendinizi anlamak ister misiniz ne nispetle başarılı ve becerikli bir ev hanımı olduğunuzu öğrenmekte fayda umar mısınız evet diyorsanız soracağım suallere bir göz atın ve dikkatle üzerinde durarak cevap verin evet yahut hayır şeklinde sonra bu evetle hayırları toplayın hangisi çok hangisi az işte bu yekun sizin derecenizi tespit edecek, ne nispetle başarılı ve becerikli bir hanım olduğunuzu anlamanıza yardım edecektir. Başlıyoruz mu? Evet başlıyoruz diyorlar. Biz de başlıyoruz. 1. Beyinizin fikri seviyesine yakın mısınız? Mesela okuduğu gazeteyi, kitabı aynı ilgiyle okur. Aynı seviyede anlar mısınız? Dini ve fikri mevzularda tartışabilir misiniz? Bir gazete haberi ve fıkra yazısı üzerinde isabetli yahut değil şeklinde karşılıklı fikir yürütebilir misiniz? Bunun teferruatına girmeden evet veya hayır yazın değerli dinleyiciler. İkinci soru dini mükellefiyetlerinizi yerine getiriyor, ibadetlerinizi ifa ediyor musunuz? Mesela namazlarınızı eksiksiz kılıyor, tesettür gibi dini emirlere riayet ediyor musunuz? Üçüncüsü, beyinizin misafirleri gelince, sıkıntı ve bıkınlık değil, değil de sevinç ve memnuniyet duyuyor musunuz? Yani gelenleri memnun eden bir misafirperverlik gösterince beyinizin yanında itibarınız artacağını kabul ediyor musunuz? Siz tabi soruların sonunda evet veya hayır yazıyorsunuz. Sonradan evetleri ve hayırları toplatacağım sizlere. Dördüncüsü, Geceleri beyninizden sonra yatar, Sabahları da ondan önce kalkar mısınız? Mesela, Beyinizin yorgun düştüğü zamanlarda, Onu sabah namazına siz mi uyandırırsınız? Beyiniz uyandığında, Sizi uyku mahmurluğunu atmış vaziyette mi görür? Beşincisi, Yaramazlık yapan çocuğunuzu beyninizin yanında dövmemek için sabır gösterir misiniz? Yani başkasının yanında çocuk dövmenin o kimseye hakaret manasına geleceğini kabul eder misiniz? Altıncısı, beyninizin işe gidiş saatini bildiğiniz için kahvaltıyı tam vaktinde hazırlayıp onu gönderdikten sonra mı köşe bucak temizliğini yaparsınız? Yedincisi, beynize giydireceğiniz elbise ve gömleklerin, yaka kirlerine, düğme eksiğine ve cep deliklerine daha önceden bakar, onun haberi olmadan hazır hale getirir misiniz? Sekizinci soru, beyninizin sinirlendiğini anlayınca, siz son derece anlayışlı ve sabırlı davranabilir misiniz? Bu öfke geçinceye kadar onu yatıştırıp, teskin etmek için özel bir gayret gösterir misiniz? 9. soru. Beyinizin hoşlanmadığı komşulardan siz de hoşlanmaz. Gitmenizi istemediği yerlere gitmekten vazgeçer misiniz? Yani beyinizi üzünce siz de üzülür. Memnun edince siz de memnuniyet duyar mısınız? Onuncusu İki gönül bir olursa samanlık saray olur derler. Bu samanlığın saray olması için belli ölçüde bir mobilya ve ev döşemesinin şart olmadığına siz de kani olur musunuz? 11. Beyinizin dindarlığı kuvvet buldukça hayatınızda da huzurun arttığını kabul eder misiniz? 12. Beyiniz işten gelirken kendinize bir çeki düzen vermek ihtiyacını duyar. Ona karşı cazip görünmeye ehemmiyet verir misiniz? 13. Soru İş bölümü yaparak evin içindeki işleri sizin, dışındakiler de beyninizin yapması hususunda kesin anlaşmaya vardınız mı? Onun iş streslerine bir de ev stresini eklemekten kaçınıyor musunuz? Evet hanımefendiler suallerimiz bunlar. Bu suallerden birincisi ve ikincisinin değeri beşer puandır. Buna dikkat edin. Diğer sualler ise birer puan değerindedir. Siz bunlardan kaçına evet, kaçına da hayır diyebilmektesiniz. Eğer ilk iki suale evet diyebiliyorsanız tebrike şayansınız. Birden on puan yükselmiş olursunuz. Bu durumda... Birincisi puanların tamamı evetse tam olarak kazandınız, huzur duyabilirsiniz. 2 yaradan fazlası evetse kendinizi yetişiyor sayabilirsiniz, durumunuz iyi. Üçüncüsü yarısına evetse sıradan bir kabiliyet ve kültür seviyeniz var. Dördüncüsü yarıdan azını evet diyorsanız gayret göstermelisiniz. Geri kaldığınız noktalarda çalışıp kendinizi yetiştirmenize ihtiyaç vardır demektir demiş evet çok kıymetli dinleyiciler bir aile ilmihali programında burada bitirmek istiyorum ama beyleri inşallah başarılı bir hayırlı bir aile resimsiniz sorusu tabi yarın inşallah sizlerle paylaşacağım Aile İlmihali mevzusunu teşkil etmekte. Evet çok değerli dinleyiciler bir sabahın bereketi programında da yine yavaş yavaş sona gelmiş bulunuyoruz. Sizlerin huzurundan ayrılmadan önce yine Efendimizin aleyhissalatü vesselamın hadis şeriflerinden bir hadis ifade edip sonrasında da inşallah programımızı yine her zaman olduğu gibi bir şiirle kapatmak istiyorum Ebu Said Hudri'nin radiyallahu anh'ın rivayetine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor Her kimin 3 kız çocuğu veya 3 kız kardeşi yahut 2 kızı veya 2 kız kardeşi bulunur Onlara iyi Muamele Eder Ve Onların Haklarını Yerine Getirme Hususunda Allah'tan Korkarsa O Cennetliktir Buyurmuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hadis-i Şerifi Bir Daha Tekrar Ediyorum Değerli Dinleyiciler Her Kimin Üç Kız Çocuğu Veya Üç Kız Kardeşi Yahut iki Kızı Veya Kız Kardeşi Bulunur Onlara iyi Muamele Eder ve onların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkarsa o cennetliktir buyurmuş Nebiler Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Evet değerli dinleyiciler yüzünüzden tebessüm gönlünüzden sevgi muhabbet eksik olmasın her şey gönlünüzce olsun inşallah Cenab-ı Hak umduklarınızdan mahrum korktuklarınıza da düçar eylemesin. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın ve o dualarınızı Rabbim kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyoruz. Ve bir şiirle huzurlarınızdan ayrılmak istiyoruz çok değerli Gül Efendi dinleyicileri.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 Kalacak kim var ki dost tomarından o var, arama ilaç yok eczahanede o var, gayede, sebepte ve bahanede o var, sevdiğini ebet boyu tutan dinç o var. Sana daha yakın şah damarından o var. Arama ilaç yok eczahanede o var. Bütün sevdiklerin elden gittiyse o var. Gayede, sebepte ve bahanede o var. Sevdiğini ebed boyu tutan dinç o var. Ölümsüzlük şevki...